Karantina Belliği programımıza hoş geldiniz. Ben Zeynep. Ben Eylem. Bugün akademisyen Aslı Çalkavit ile beraberiz. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim Zeynep. iyiyim. Sizlerle birlikte olmak beni daha da mutlu etti. Daha iyiyim. Çok sağ olun, hoş geldiniz tekrar hocam. Aslı Hoca ile İTÜ Siyaset Çalışmaları Yüksek Lisansı yaptığım 2012 senesinde tanıştım. Kendisinden küresel ilişkiler dersini almıştım. Bir de Aslı Hoca'mızın düzenlediği Lapland Üniversitesi'nden gelen Julian Raiden Biyopolitika Semineri'ne katılmıştım. Hocam siz biraz akademik çalışmalarınızdan, uzmanlığınızdan söz eder misiniz? Ee, teşekkür ederim Zeynep. Ee, öncelikle çok heyecanlı olduğumu söyleyeyim. Ee, bu konu üzerine çok uzatmayacağım ama gerçekten e, çok sevindim e, böyle bir e, şeyi başlatmanıza. E, insanların bu kadar gerçekten hep birey ve kendi dünyamıza kapanmaya zorlandığımız bir çağda bunun daha da bir eşik daha yükseltilmesi, tek başınıza kalmanız, bırakılmanız. E, böyle bir yer, e, dönemde e, el uzatmanız, ulaşmaya çalışmanız, böyle bir proje yapmanız bence çok değerli diyeyim. Ee, kısaca söyleyeyim ben kimim? Ee, ben de bilmiyorum ama e, yani eğer içinden geçtiğim kurumlar bir şey söyleyecekse e, ben aslında İTÜ e, kontrol ve bilgisayar mühendisliğinde e, yüksek öğrenimine başlamış. E, yolunu şaşırmış. E, epey bir oyalanmış. Sonra e, Boğaziçi Üniversitesi'nde siyaset, e, bilimi ve uluslararası ilişkiler lisansını bitirip ee, orada lisans başlayıp oradan da Minnesota Üniversitesi'nde e, siyaset bilimi doktorası yapmış bir insanım. E, uzmanlık alanlarımız var siyaset biliminde. İşte benim de uzmanlık alanlarım uluslararası siyaset e, ve siyaset felsefesi. E, araştırmamda da zaten bu ikisini birleştirmeye çalışıyorum. E, daha çok e, işte uluslararası güvenlik üzerine yoğunlaşıyorum. E, Savaş, siyasal, şiddet, e, sosyolojik ve felsefi e, tartışmalar üzerine bu konularda yoğunlaşıyorum. E, evet, bu kadar. Hocam siz Uluslararası Güvenlik Çatışma Biyopolitika kapsamında birçok makale yayınlamış bir akademisyensiniz. Hatta yeni bir kitabınız da çıkıyor. Rethinking Politics Beyond Life and Death. Yaşamın ve ölümün ötesinde politikayı yeniden düşünmek başlıklı. Bu kapsamda. Hem de bir makalenizin başlığını anıştırma yapmak isterim. Biyo egemenlik devrinde bedenlerimizden başka kaybedecek bir şeyimiz kaldı mı? Ne dersiniz? Ben her zamanki gibi soruları üç adım geriye gidip şöyle bir yavaş yavaş sonuca varmayı severim. Birkaç adım geriye gideyim ee, Zeynep bu soruna yanıt vermek için. Ee, ben doktora tezimi... E Güvenlik üzerine yazdım ama e, ve eleştirel güvenlik çalışmaları yani disiplinin alt dalı olan eleştirel güvenlik çalışmaları ile diyalog içinde yazdım. Ama e, biraz işin tersine gidip e, güvenliği yeniden üretmek değil güvenliği berhava etmek, yok etmek, dismantling security e, nedir sorusu üzerine düşündüm. Daha sonra yazdıklarım da aslında ki bu ilk çalışmaların üzerine inşa ettiğim e, konularda çalışmalarda hala da öyle e, dallanıp budaklanıyor. E, yani başlangıç noktası benim için bugünü de yani pandemi veya başka şeylere düşünmek yani başkan başlangıç noktası e, şeyde tezi yazarken e, günümüzde hemen her alanı. Güvenlik çerçevesinden düşünmeye başladık. Sağlık güvenliği, çevre güvenliği, iş güvenliği, e, işte ulusal güvenlik zaten her zaman olan bir şey, e, işte bireysel güvenliklerimiz falan falan falan. Ve e, buna hatta bir yazımla da, e, da bugünkü vaktinde aktılar. Bu yazımla zaten uzun uzun anlatıyorum isteyenler bakabilir. Orada hani derdimiz hani tehdit algıları neden bu kadar çok genişledi? Neden her şeyden korkar olduk? Ya da, da başka bir şekilde sormak istersek neden her şeye güvenlik çerçevesinden yaklaşmaya başladık? Ee, oradan yola çıktım ve e, güvenliği merkezine alan değil de e, onu berhab, berhava eden güvenliği değil de güvensizlikliği Kabul edip yola çıkan, e, demin e, az önceki konuşmamızda geçtiği gibi yani insan bedenin hani güvenliğini düşünmeden sokaklara çıkmak ve ırkçılığa baş kaldırmak mesela. O bir güvensizlik noktasından başlamak, kendine güven alarak değil. İşte biraz bunu düşünmeye çalıştım tezde ve bütün şey oradan başladı. Hani güvenlik siyaseti değil de siyaseti başka bir yerden yaklaşırsak ne görebiliriz? diye başladı. Nasıl bir siyaset mümkün olur? Ee, diye başladı. Ee, tabii burada şeyi açıklamak lazım. Hani Güvenlikten ne anlıyoruz, ne anlamalıyız? Ee, diye. Çünkü çok kolay, herkese çok ilk başta hiç düşünmeden ya tabii ki güvenlik iyi bir şey. Kim güvenlik olmamak ister ki? gibi bir yere gelmesin diye onu not etmek ister. Ben de araya girmek isterim hocam. Dersinizden hatırlıyorum. Siz böyle bir pencere açmıştınız bana ve sınıf arkadaşlarıma. Mesela bir şehirde gezerken kendinizi ne zaman çok güvenli hissedersiniz diye sorduğunuzda polisi gördüğümüzde ya da güvenlik güçlerini, kolluk kuvvetini gördüğümüzde tedirgin hissettiğimizi. Çünkü onların imgesi olarak tehditle beraber varlık sürdürdüğünü açmıştınız. Bu benim için aydınlatıcıydı. O yüzden bu perspektiften dinleyicilerimiz için de biraz daha aydınlatıcı olsun. Güvenliksizlik ya da güven e, security, non security ne demek? Aslında bunlara ihtiyaç duyulmayan bir çerçeve belki de. Şimdi şöyle çok doğru söylüyorsun. Yani burada sorun sadece hani mesela şu anda Amerika'da baştan şeyler orada bir hani, uççuluk bağlamında da Güven, yani bir şeyin kötüye kullanılması değil hani ol, olgunun kendisine daha böyle ontolojik dediğimiz hani sofistike falan, daha böyle olgunun kendisine odaklandığımızda yani güvenlik böyle nötr bir değer bir durum bir şey değil güvenlik siyasal bir şey ve yani hem siyasal hem de bir siyaset biçimi diye biraz daha genişleterek anlatayım Siyasal, ne, neden siyasal? Ee, güvenlik yani nesnel bir duruma tekabül etmez. Ee, güvenlik kendini tehlikeler üzerinden tanımlar. Aslında olmayan bir şeydir güven, güvenlik. Yani olmayan ve belki de hiç olmayacak bir şeydir. Çünkü ne zaman tam güvende olduğunuzu bilebilir misiniz? Her an herhangi bir yerden bir şey olabilir. Bunun sonu olmayan bir şey. O yüzden yani perverse mentality denir ya böyle şeyin, böyle bir perverse non-ending, sonsuzluğu olmayan bir şey. Ne zaman güvenleyim? Çünkü nesnel bir duruma tekabül etmez. Tehlike üzerinden tanımlar kendini. Ve hayatımızda birçok tehlike vardır. Yani şu anda e, pencereden içeri bir şey düşebilir e, veya işte bir kadınsanız başka bir sürü tehlikeler sizi bekler, farklı tehlikeler sizi bekler, Biz zenciyseniz farklı tehlikeler sizi bekler, biz beyaz kadınlar olarak bunu algılayamayız bile çoğu zaman. Yani dolayısıyla hani e, tehdit, tehlikeler bunlar e, üzerinden tanımlanan bir şey de siyasal bir şeydir sonuçta. Hani. bu... E, Birçok tehlike var hayatımızda karşımıza çıkan, onu demeye çalışıyorum. Ama hangi öncelik, hangi tehlikeler güvenlik problemi haline gelir? Ha, Orada siyaset işinin içine girer. Ee, ne tür tedbirler alacağız o tehlikelere karşı? Siyaset işine içine girer. İktidar ilişkileri içerisinde şekillenir bunlar. Ee, son derece siyasal bir şeydir. Kadın yürüyüşlerinde de çok olur bu değil mi hocam? 8 Mart yürüyüşlerinde ya da gece yürüyüşlerinde, feminist gece yürüyüşünde polisin yürüyen kadınları dışarıdan halkın saldırısına karşı koruduğunu iddia ederek orada bulunan çevik kuvvet. Aslında kadınları en son katıldığım 8 Mart'ta ablukayı alarak kapatmıştı ve biz balık istifi olmuştuk. Şimdi orada da tabii bir tehlike algısı var. Kimi neye, karşı onu geçir, onu de, yani kimi neye karşı koruyorsunuz? Onu demeye getir, onu Kimi neye karşı koruyorsunuz? Orada bir, iyi niyet tırnak içinde iyi niyetli olsa bile orada bir tehlike algısı var. Tehlike algısı işte e, şey olabilir. Ay e, işte analarımız bacılarımıza biri saldırabilir algısı da olabilir. Ya da işte yoldan çıkmış kadınlar başka kadınlara şey de olabilir olabilir olabilir olabilir. Yani bir sürü tehlike bir tehlike algısı var. Yani güvenlik. Ee, o yüzden nötr bir şey derken bir algı üzerinden oluşanmış şey. yani somut bazı şeylerde yok anlamında söylemiyorum tabii Ama e, mesela somut gene somut çok da şey konuşmayalım. Somut öyle. Hep, örnek verilir işte söyleyin mesela pandemiyle ilgili şu anda dünyayı ve insan hayatını tehdit eden pek çok şey var. En başta ekolojik kriz. Yani biz buna karşı şu anda pandemi nedeniyle bazı önlemler alındı ve herkes ay yaşasın, ne güzel işte karbon salınımı azaldı falan falan. Ya bu Bizi de çok tehdit yani birebir beni tehdit ediyor. Sizi tehdit, hepimiz tehdit eden şeyler. Ya da başka nedenlerle şey bir Yani dolayısıyla bir somutluktan kopuk değil ama sonuçta bir temsili var ve bunlar hiçbir zaman da iktidar ilişkilerinden bağımsız değil. Yani benim bir şeyi tehdit algılım, algımla ee, senin bahsettiğin gibi işte polis veya iktidar odaklarının tehdit algısı ve onların bu konuda söyledikleri tabii aynı düzeyde olmuyor. O, o yüzden de zaten işte sorumsallaştırmak gerekiyor. Yani bir o anlamda hani siyasal güvenlik dediğimiz şey bir siyasal bir şeydir. Bir de hani bir siyaset biçimidir. Ee, anlamında söylüyorum. Hani bir nötr değildir. Bir de siyaset yapma biçimidir. Yani bir şekilde bir e, şeydir bir şekil vermeye dayalı bir şeydir. Güvenlik siyaseti. O yüzden hep güvenlik değil de güvenlik siyaseti demek istiyorum. E, tanımlamaya, normali tanımlamaya, e, normal üzerinden anormali tanımlamaya ve normali ona göre anormale karşı bir şekilde güvene almaya dayalı bir şeydir. Tanımlar çok tehlikeli şeylerdir. Bunu e, hani pek çok düşünür... ...siyaset düşünürünü sorar mesela... ...ilk aklıma gelen şu anda ayaküstü... ...mesela Judith Butler... Ne, ...neyi neden bahseder? Yani Eylem de bu konular üzerine çalıştığı için... ...belki ilk o aklıma geldi... ...hani neyi problematize eder? Kadın tanımını... ...ve feminist hareketin... ...hangi kadın adına konuştuğunu... ...yani dolayısıyla o da bir güvenlik siyasetine... ...aslında karşı çıkar güvenlik siyaseti bir siyaset biçimi olarak güvenlik dediğimizde de güvenlik siyaseti dediğimizde de hani bir şekilde e, tanımlamaya, eee identify etmeye identification öyle what is it gibi nedir bu falan diye hani özü nedir? Onu onu korumaya e, bir şekilde o toplumu on, onun üzerinden bir şekilde şekil vermeye mühendis toplum mühendisliğidir. On çıkan kitabında da Batların The Force of Nonviolence Verso'dan çıkan kitabında da bunlardan bahsediyor hocam. Siz daha onu an anmadan zaten kafaca oralara gitmiştim evet. Yara mi? Yaralanabilirlik üzerinden kişiyi tanımladığımız zaman onun zaten yaralanabilir bir varlık, bir bedene sahip ve bedenin sınırlarına, mesafeye sahip ki sohbetimizin ilerleyen e, dakikalarında da size sosyal mesafeye soracağız. Öyle bir kurgusu vardır çok anlamlı. Evet, işte orada da mesela özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra Frames of War kitabıydı. Bu son bahsettiğin kitabını açıkçası okumadım. Okudum desem yalan olur. Okumadım. Ama o, o Frames of War kitabında mesela Vulnerability, who, who can we, yani kimin için alt tutabiliriz, kimin ölümü bizim için yani anlamlı falan diye. Belki herhalde o kategoriyi de, yani bu kategorileştirme şeyine sürekli problematisi eden bir yerden bak. Hiç Belki herhalde oradandır diye. Hani e, top mesela pandemi şeyine verecektim, benim aklım o, o, oradan şey yapıyordu. Mesela e, pandemide de bu sokağa çıkma, çıkmama meseleleri diyordunuz belki birkaç soru ötesine geçti ama mesela hani düşündüğünüzde birkaç açıdan hani bunların hepsi bir şekilde e, yani bir... Ukucu gibi düşündürsek Eğer yani onların onunla ukucud gibi de sevmiyorum bu arada akademi şey olunca bu bir şeyci olma fikri beni çok rahatsız ediyor o yüzden geri alıyorum <gülüyor> Kayı, kayıtta silebiliyorsanız silin bir şeyci olmaktan nefret ediyorum. Silmeyeceğiz hocam çünkü anlamlı oldu burası da dinleyenler evet. de bilsin. Mesela bana şey bir türlü böyle isim bir, bir çok de böyle de önemli önemli tırnak içinde erkek akademisyen ve uluslararası platformda şey yaptığımız bir ortamda böyle bana fukucu falan <gülüyor> dediler Böyle şey olmuştu nasıl ben yani ben biriyle birlikte düşünmek çok önemli. Bunu da eğer gelirse hani falan şeylere bu konulara girelim ama e, hani maden e, hayat için akademi dedik o konuyu ben unutursam oraya gelim hani biriyle birlikte düşünmek düşünmek ne demek e, eleştirini demek bunlar o kadar önemli şeyler ve beni de dertlendiren şeyler ki o konuyu da gelelim. Neyse çok da uzaklaşmayayım. Bu pandemi sesinden hani güvenlik siyaseti. Siyaset olarak güvenlik dediğimizde mesela sonuçta bir toplum mühendisliği. Kim sokağa çıkabilir, kim çıkamaz, ne kadar çıkabilirsiniz, ne kadar çıkamazsınız. E işte hangi bedenler tehlikelidir? Mesela 65 yaş üstü bedenler tehlikelidir veya tehlikededir. Biz de onları korumalıyız. Yani buradan biraz politika veya daha doğrusu iktidar ilişkilerini biraz açalım. Güvenlik siyaseti dedik. Güvenlik siyaseti dediğimiz şey bir şekilde yani iktidar ilişkileri üzerinden kendini ve şekil vermek, e, tanımlamak, kategorize etmek, normali anormali bir şekilde e, nasıl diyeyim kontrol altına almak üzerine kurulu bir siyaset biçimi. O yüzden de e, şeye e, söyleyin insanlar e, Minnesota ve diğer eyaletlerde kendileri sokak attıklarında bir anda ah bunlar deli mi falan diyoruz. Çünkü o kadar siyaseti belli kalıplar içinde düşünmeye alışmış, alışmışız ki modern ...özellikle yüzden ki insanlar yani şey hatırlarsak Thomas Hobbes Leviathan ne diyor? İlk şeysi modernitenin ne? Ne, ne sözü veriyor? Ne vaat ediyor? Güvenlik vaat ediyor. Güvenlik devlet güvenlik vaat ediyor. yani biz o kadar bunun alışmışız ki düşünme. O yüzden ben tezimi yazarken aman Allah'ım kafamdaki kalıpları bile kıramıyorum olmuştu. Veya işte Arendt, Hannah Arendt şey der. Hani, Özgürlük dediğimiz şey modern siyasetle birlikte modern çağda güvenlikle ilişkiklendi. Ee, yani özgürlük ve güvenlik ilişkisi kuruldu yani. <gülüyor> Güvendeysek özgürüz, özgürsek güvendeyiz falan gibi. Böyle bir ilişki bunu kırmak. Kimsenin önemli. bana zarar verememesi benim özgürlüğüm oluyor yani. yani Haklarım o, evet, korunmuş yani farklı, oluyor devlet nezdinde. Yani farklı şeyler alınabilir ama öncelikli olarak oradaki kilit şey güvenlik. Yani politika dediği şey işte Foucault'un ee, burada bizim mesela, yani, hatta şeyi de çıkardım, çok çok güzel toplum ve bilim sayısı hazırlamıştık zamanında. Yılını bile hatırlamıyorum. 2011 yılında hazırlamışız. Ee, şey Benim çünkü tezimde de çok FUKO'dan çok yararlanmıştım. O yüzden de hani ben de bu projenin parçası olmuştum severek. Hani biyopolitika dediğimiz şey, orada da anlatıyoruz dediğimiz döndüğünce. E, topluma bakar, yaşamı merkezine oturtan bir iktidar biçimi. Ama burada yaşam herhangi bir yaşam değil. Bedenimizden kaybedecek, başka kaybedecek bir şeyimiz var mı? Biopolitika politika senin bedeninle ilgilenmiyor değil mi? Bu yanlış algılanıyor. Yani orada birey, tikel bedenlerle ilgilenmiyor. O yazıda da benim anlatmaya çalıştığım çatı, çatı olarak. Popülasyon, population, popülasyonla ilgileniyor. Toplamla ilgileniyor. Kütleyle ilgileniyor. Bireyle ilgilenmiyor. Yani Zeynep'in veya Aslı'nın veya Eylem'in ölmesi, yaşaması birey olarak ilgilendirmiyor. Toplama bakıyor. Mesela pandemiyle ilgili bakarsak farkındasınız. İşte yok eşiğe geldik mi? Eşiğin neresindeyiz? Kaç kişi öldü? Falan. Orada sayılar önemli. İşte o eşiğe gelirken insanların yaşadığı trajediler veya eşiğe gelinmemesi için yapılan şeyler karşısında veya yapılmayan şeyler karşısında bireylerin yaşadığı hayatlarındaki şeyler veya ailelerin o önemli değil o genel toplum mühendisliği musun, güvenlik ondan baktığınızda bir şey ifade etmiyor sizi teğet geçiyor şimdi biyopolitika genele bakıyor, ortalamaya bakıyor risklere bakıyor risk hesaplarına bakıyor dolayısıyla o risk hesaplarında kim, şöyle söyleyeyim yüzünüz yok yani birey değilsiniz ya yani bir şey değilsiniz. Siz toplam. Mesela disiplinde bireye bakıyor. Yani bu konuda anlatır ya işte egemenlik, disiplin, biyo e, bio, e, iktidar. E, egemenlik öldürerek kendini şey yapar. Son sözü ben söylerim. Kuralları ben koyarım. Kurala uymayanı öldürürüm. Şimdi i̇şte disiplin ne yapar? Çok basitçe yani oturup bunu ayrıca bir ders olarak hani anlatmak lazım. Çok kabacağını söylüyorum şu anda. Disiplin ne yapar? Bireye seslenir. Der ki, şöyle davran. İçten ama. <gülüyor> şöyle yapma demez. Öyle bir ben seni yetiştireceğim ki, öyle bir şekillendireceğim ki sen otomatikman disiplin olacaksın ve öyle hareket edeceksinler Bireye seslenir. Biyopolitika ise kütleye sesleniyor. Kütleye bakıyor. Yeti çok fazla mı hastalık var? Ne kadar hastalık var? Ne kadar ölüm var? Vesaire vesaire. Bu bana ne hatırlattı hocam? Bir e, spikerlerimizden bir tanesi Türk e, pardon Çin e, büyükelçisine mi söylemişti? İşte Çin'de şu kadar sayıda insan öldü diye. O da tepki göstermişti. Bunlar sayı değil, hepsi birer insan diye. Tüccak olayı bilmediğim için bir yorum yapamayacağım açıkçası. Evet. Ama... Bu, bu buydu örnek yani. Yani hani gibi güzel... o kütle, kütle sayı rakam veri olarak ele almak. Evet. Yani siz sadece bir sayı olarak oradasınız herhalde. Yani o şey, şey o anlamda herhalde söylemiş öyle anlıyor. Yani bir sayı olarak oradasınız. Onun için başka bir şey ifade etmiyordum. Bir onu söylemek istedim. Ee, yani e, bireylerin ölüp kalması bir meselesi değil, toplamda ne ne olmadığı meselesi. Ee, bir şey ee, bir de e, şey de e, söylemek gerekiyor diye düşünüyorum ki bence hani biraz önce söylediğim şey kadar hani bu bir, bir politika tartışmaları çok oluyor dedik ya e, arttı ya da 2011'de biz şey yapıyorduk ama hani baktık günümüzde daha çok konuşuluyor falan çok da güzel bir şey konuşulması ama sanki az konuşulan bir yanına da değineyim ben istedim o yanı da e, yaşatma siyasetiyle ölüm siyasetinin yani biopolitikale tanata politikanın ilişkisi. E, bu yazılmamış bir şey değil. Yani özellikle İngilizce benim aşina aldım İngilizce literatürde veya işte Aşi Membe e, gibi insanların hatta e, son kitabı daha çıktı Membe'nin. Eee Tanata Politics üzerine çok düşünen hani yaşatmayı değil ölüm üzerine kurguludur falan diye. E, o kısmı ve e, ırk ırkçılık, ölüm, yok etme kısmı bu e, yapılan tartışmalarda var ama çok e, üzerinde düşünülmüyor gibi geliyor bana. Bir de ona değinmek istedim. Gazete Duvar'da İrfan Akta'nın mesela Faşizm-Yaşizm e, yazısı vardı. E, çok bu kavramsal şeylere gitmeden aslında hani bir yaşatma siyasetinin aslında bir ölüm siyaseti e, bir faşist bir ölüm siyaseti olduğundan Bahsediyordu. Çok değerli bence gazeteci kalemi belki ama, e, gazeteci kalemi ama demin yani öyle akademik şeyler jargona tartışmıyor ama tam da e, parmağını basıyordu bence. E, bu konuda biyopolitika ile tanı politika ırkçılık ilişkisini inceleyen güvenlik politikaları üzerinden yazan benim çok sevdiğim saygıdeğer dostum e, Michael Dillon'un böyle bu konuda şey, şeyler var. Yani burada ırkçılık neresine oturur bunun falan diye yazarlar. Ee, ırkçılık ölüm neresine oturur yani yok mudur tanıt politik ölüm politikası bunun diye biyopolitika dediğimiz şey popülasyon dediğimiz o toplum dediğimiz şeyleri ki ya, onu yaşatma yani neyse o, o bir kategori zaten biz sosyolojik böyle bir kategori olarak 18. yüzyıldan sonra ortaya çıkmış bir şey insanlar önceden öyle bir şey düşünmüyorlardı popülasyon yeni bir şey. Şimdi bu popülasyon denen şeyi koruma altına alan bir şeyse biyopolitika, bunu tehdit eden şeylere karşı toplumu korumak, onu yaşatmak, devam ettirmek, sürekliliğini sağlamak. Şimdi orada da onu devam ettirebilmek, yaşatmak için de bazı varlıkların ya da şeylerin neyse gözden çıkarılması lazım. Feda edilebilirler, ölebilirler. Önemli olan orada popülasyonun güçlü olması, seyrine devam etmesi, yaşamayı sürdürmesi. O, orada da işte yaşamlarını sürdüremeyenlerimiz toplumun, popülasyonun geri kalanının devamlılığını garanti etmek için ölüyorlar veya öldürülüyorlar. Buradan aslında şeye bağlamak istiyorum. Bu pandemi sürecine çok da biyopolitika merceğinden bakmamıştım ben. Daha böyle sınıfsal bir alandan ve sınıfsal bir açıdan bakmıştım. Kim evde kalabilir? Bu sosyal mesafe dediğimiz şey kimin sosyal mesafesi? Kim sosyal mesafelenebilir? Bunu daha böyle daha Marksist bir yerden alıp hani kimler evde kalabilecek? Bu beyaz yakalılar arasında bile aslında çok homojen bir grup değil. Herkes evde kalamadı. Ofise gitmek zorunda kalanlar oldu ya da her gün dışarı çıkmak zorunda kalanlar oldu. Maviye, kayı hadi geçtim yani. Bu aslında biraz sizden de duymak isterim. Biyopolitika merceğinden bu anlattığınız yaşam, ölüm, e, hani kimin yaşamı için kim feda edilebilir bu biyopolitika çerçevesinde? Evde kalmak ne demek bu pandemide? Düşündüğümüzde burada toplumu yani şu anda içinde yaşadığımız kosfordist, küreselleşmiş ekonomide bu toplumun hani iktisadi olarak ayakta durmasını sağlayan kimler gördük. Yani görüyoruz. Bunlar hani tüketim toplumlarında işte e, birileri üretiyor bir işte şeyde Amazon'da mesela retail şeyde hani depolarda çalışanlar e, işte paketleyi yapan en düşük ücretlerle. Yani bugün bak düşündüğünüzde e, Minnesota'da başlayabildi. Amerika'yı sarması yani sadece hani ırk çerçevesinde olan bir şey değil. Yani sonuçta o korunan belirli bir e, popülasyon ta yürünü dışında düşen veya onu yaşatmak için yaşayan böyle gruplar. Hani bunu çok e, sınıf terminolojisi üzerinden yanıt vermiyorum ama aslında çok örtüşen şeyler diye de düşündüğüm için. Yani bu toplumları ayakta tutan e, ve bir şekilde hani feda edilebilecek, zaten feda edilen ve feda edilebilecek sadece ölme, a, ölme anlamında değil. ya yani bu yani e, düşündüğünüzde zaten her gün ölünen bir şey verilen parayla yani <gülüyor> yani ya, yaşıyor muyuz ki diyorum ben bazen e, hani o anlamda mı soruyorsun e, Eylem doğru anladın mı Sorunun evet evet. evet kesinlikle yani evet. çünkü bu e, pandemi sürecindeki ölüm oranlarına da baktığımızda özellikle Amerika'da daha çok e, işte, siyahiler e, hispanikler gibi görece sosyoekonomik olarak Amerika ortalamasının çok çok altında hali hazırda çok daha böyle tırnak işareti alt işlerde ya da hani e, istenmeyen işlerde çalışan kişilerin de öldüğünü görüyor. Yani bundan en çok etkilenen bir alt ağırlığı olan onlar bu evet, grupları oluyor. Olarak. Dolayısıyla bu aslında sizin o söylediğiniz şeyle çok hani biyopolitik ve o sınıfsal şey o kadar da uyuşuyor ki kimin hayatı daha değerli? Hali hazırda sistemde olan şey e, bozukluklar ve bu çarpıklıklar ...yapılaşma sistemdeki bu pandemiyle birlikte ay yuka çıkıp daha da böyle gözümüzün önüne geliyormuş gibi. Ama bir yandan bu bunu gerçekten görüyor muyuz? Buradan aslında şeye bağlamak istiyorum. Buradan bir umut doğabilir mi? Yani bu kadar çok eşitsizliğin her gün gözümüze çarptığı, kimin sokağa çıkmak zorunda olduğu... ...ya da kimin hayatının kimden daha değerli olduğu bir dönemde insanlar şey için bir umut var mı daha ayılmak ve bu eşitsizlikler için bir araya gelmek, daha çok dayanışmak için bir alan yaratabilir mi sizce? Şey gelmeden böyle, aklımda çok çarpıcı olduğu için bir şey daha paylaşayım. Çünkü beni çok etkilemişti. Sizin podcast'inizi merakla bekliyorum, dinleyeceğim sürekli derken, çok sevdiğim podcast'lerden bir tanesinde. Şu anda mesela dediğin çok doğru. Yani ırk ve sınıfsal kategoriler çok örtüşüyor oradan mesela çok çarpıcı gelmişti bana dinlediğim podcastte şu anda bu çok konuşulmuyor ama mesela tam da biraz bizim işte kapitalizm küresel küresel kapitalizm işte içinde yaşadığımız böyle dönem ırk sınıf falan işlerini Bence çok böyle kristalize olduğu bir örnek olduğu için paylaşıyorum çok da konuşulmuyor Ben de bilmiyordum açıkçası Minnesota Üniversitesi'ndeyken bir dönem asistanı olduğum bir derste bu konuda araştırma yapmıştık. Konu şu, Türkiye'de de herkes tavuk tüketiyor veya şey kitlesel sanayi tavuğu. Onunla ilgili örnek, şimdi bu şey kesim merkezlerle ilgili. Amerika'da pandeminin en çok patladığı yerlerden Minnesota başta olmak üzere pek çok yer. Bir tanesi de bu kesim merkezleri. Yani işte tavuk üretilen fabrikalar, şunlar bunlar. Hele bunlar Türkiye boyutlarına ben çok hakim değilim ama Amerika'da yani bu gerçekten inanılmaz boyutlarda. Ve e, burada çalışan insanların pek çoğu e, Latin Amerika, Güney Amerika'dan gelen insanlar. Sadece Meksika değil, o bölgelerde güneyinden gelen insanlar. Onlar çalışıyorlar. Ve korkunç koşullarda çalışıyorlar. Bunu zaten biliyorduk. Dediğim gibi ben asistanken Minnesota'da, Oraya gidip işte bu yerlerde çalışan insanlarla ilgili hatta şey yapmış göçmen dokumentasyonu olmayan kayıtsız işler. Pandemi sırasında işte yaygınlaşmaya başladı çünkü çok dip dibe çalışıyorlar sürekli çalışıyorlar. Dinlediğim podcast'te şey diyor. Bir, bir İspanyolca konuşan hangi ülkeden bilmiyorum İspanyolca konuşan bir işçi şey diyor. Dakikada dedi. 50'den fazla tavuk kesiyoruz dedi dakikada. Ee, ve seri bant üzerinden tavuk üretiyorlar. <gülüyor> yani o yüzden tü tü tüketim toplumu kapitalizmi bağlamaya çalışıyorum. Yani yediğimiz şeylere kadar bağlamaya çalışıyorum. Yani bu da bir tehlike unsuru ona bakarsanız iyi. Neyse ve şey dedi. E, bu yaygınlaş hızlanmaya başlayınca o kadar bu kadar tavuk kesebilmek için belli bir sürede dip dip oturmalar lazım üretim bandı üzerinde ve dedi artık öyle bir hale geldi ki dedi bıçağı salladığını dedi, yandaki arkadaşımı kesiyorum dedi ve bu insanlar işe gitmezlik edemezler ve bütün şey yani bu Amerika diyorum hani kızım sana diyorum gelinim sen anda şey vardır ya bu ya da Marx'ın dediği gibi şey anlatıldığı gibi detefa bulan narratur bu senin hikayeni anlatır gibi öyle yani şimdi, şimdi böyle olduğunda da işte bütün bu unsurlar sistematik unsurlar e, şeyler üst üste gelmeye başladı ırk e, cinsiyet sınıf e, ve şey ve toplumlar için o yüzden de yani ben hani dediğim gibi bir, her şey dijapatik üzerinden dan açıklamamalıyız yani onu söylemek istemiyorum e, daha sistematik sınıf analizi yapılması lazım ama bu çerçeveleri hani bir şekilde kompaktmanize etmeden hani birbirleriyle diyalog içinde olabilecek veya olamayacakları yerleri de yani göz ardı etmeden e, buluşturmaya çalışmamız çok önemli. Çünkü bence çok yardımcı oluyor. Çok şey görmemiz için. Ee, Ütopya eğer toplum mühendisliği üzerinden düşünürsek biyopolitika bir Ütopya'dır. Ee, yani Ütopya'dan anladığımız şey siyasal bir şeyse, daha siyasal şeyse, Umut'tan, e, o gelecekte olan bir şey değil, bugün kurulan bir şey diye ben nacizane bakıyorum. Bugün mesela Amerika'nın pek çok şehrinde kurulan bir şey. E, mücadeleler, insanlar e, bir şekilde e, bütün olumsuzluklara rağmen, bütün baskılara rağmen e, çıkıyorlar. E, ve maalesef onunla da ilgili şunu da söylüyorum, söylemek isterim. Ee, hani sistemik şeylerden bahsettik mutfaktan girdik mutf tavuklardan girdik şeyden çıkalım mesela e, çok az konuşulan bir yanı ve benim e, Minnesota ağı yapıyoruz biz Minnesota Üniversitesi mezunu olarak orada şu anda Minneapolis'te olan arkadaşlarım var hani eylemlerin ortaya çıktığı yer. ve bu arada e, o e, George koydun Floyd öldürüldüğü yer ve olayların patladığı yer benim yaşadığım yerin iki üç blok ötesinde ee, annemle dual kızım iki yordu değilsin falan yapıyor bana şu an <gülüyor> neyse şey e, orada olan arkadaşlarım var e, medya kısmına geleceğim raporuya bağlamak istiyorum hepsinin şikayet ettiği şey şu Minneapolis'te şu anda veya başka şehirlerde şu anda sadece televizyonlara yansıyan yakıp yıkma yağmalama e, kontrolden çıkan şeyler e, Amerika e, Birleşik Devletleri Başkanı'nın yaptığı sansasyonel şeyler bunlar konuşuluyor. Ama şu anda kimse şeyi konuşmuyor. Çok az ya da insan konuşuyor ve biliyor. Ee, gece vigil denir. Ee, şeyler, insanlar, komşularını yanında duruyorlar. Sabaha kadar yanlarına duruyorlar. Dükkanları yağmalanmasın veya yakılmasın eğer öyle bir şey olacaksa diye. Veya insanlar süpürgelerini ele alıp bütün pazar günü herkes mesai sarf etti sabahtan akşama kadar o yanan, yıkılan binaları temizlediler. Bunlar ya, bunlar dayanışma, bunlar umut diye düşünüyorum zincirler ama zincirler de oluşturuyorlar ben onu da gördüm yağmalanan e, alışveriş yerlerinin önünde insan zinciri el ele tutuşarak yani buraya girmeyin buraya yağmalamayın bizim derdimizi bu şekilde anlatmamız çok zor hatta imkansız diyen aktivistler de gördüm hocam evet, evet maalesef o yüzden hani çok da haberde alamayabiliyoruz o yüzden daha seçici olmamız dikkatli olmamız gerekiyor yanlış dezonformasyon çok oluyor o yüzden hani şey, umut, fakirin ekmeği diye böyle şeyle bağlarmış. Öyle ama. <gülüyor> umut, umut değil ya, yani umut tabii ki yani bir şey var. Hani dediğim gibi hani umudu nasıl düşündüğümüz çok önemli. Ona bakarsanız Ütopya, biraz yazımı da ona atmaya çalışıyordum. Hani... Ütopya son derece iktidar, iktidarın da şeysi olabilir yani kategorisi olabilir. Bizim ütopyalarımız ne anlama geliyor ve nasıl kurulur? Bence hani o düşünmek lazım. Onu Peki hocam siz karantina günlerini nasıl geçiriyorsunuz? Şimdi dersler online ortama taşındı bir yandan. Şahsi deneyiminiz tabii ki var bu yönde. Be belleğe not düşmek üzere böyle karantina belleği programımıza not düşmek üzere neler söylemek istersiniz? Önce şeyi söyleyeyim, e, bakayım aklıma birkaç şey geliyor. İlk aklıma gelenler. Bir, bir ara Twitter'da, bu Twitter'da olan şey, akımlar beni delirtiyor. Mesela şey diyor, kütüphanenin önünde herkes şey yapıyor. Elim mahkum, onu demeye çalışıyorum. Bir dediler ya, herkes kütüphanesine poz veriyor entelektüellerdi. Hani maalesef seçme şansım yok. Benim yani... de görüyorsunuz hocam arkamda kütüphanem. Sırtımımına evet. dayadım. <gülüyor> Çalışma odam yapacak bir şey yok yani. Hatta bir yere çalıştım. Boğaziçi derslerine bir şey, başka bir yerden bağlanayım dedim. Eşim de dedi yok dedi oradan ışık iyi olmuyor. İnternet bağlantısı kötü oluyor. Yani geldim çalışma masama gene yapacak bir şey yok. Karantina günlerine dair ilk gözlemim bu. İkinci gözlemim şu. Yani meslektaşlarım nasıl geçiriyor bilmiyorum. Ben Benim için çok verimli olmadı. Şu anlamda çok verimli olmadı. Çok kısa sürede yapabileceğim işlere çok uzun süreye yayılmaya başladı. E, yani de, hani disiplini de etmek istemem. Bu kadar fuko konuştuk, biyolojik iktidar disiplinlerinden sonra ay iyi disiplin olamıyorum demekti. <gülüyor> istemiyorum ama hani biz akademi ile içi e, dışta olan insanlar bir şekilde bedeni disipline etmek. Yani oraya gelemedik. Keşke bir gün başka bir şey akademi ne demektir? diye de oluyor. Kendi, kendi kendine disipline etmek, yani başı, masanın başından kalkmam lazım saatlerce. Şimdi e, e, e, yani bitmeyen bir bugün de yaşadığımız için bitmiyor bitirilir bugün. Yani böyle bir uzamış bir bugün yaşıyoruz. Hep aynı, hep aynı, aynı araya böyle şeyler giriyor. O bitmeyen bugünde olunca da ben kendim çok verimli olamıyorum. ...disiplin etmeye çalışıyorum kendimi. <gülüyor> İyi bir Foucault öznesi... ...olmaya çalışıyorum. Bir yere kadar olabiliyorum. Hani o açıdan da hani... ...herkes böyle işte şu filmi izleyin... ...bu şeyi yapın... Bu. İşte ...kendimce... ...meşkil etmeye çalışıyorum. En çok dışarıda koşmayı özlemiştim. Bugün neyse onu çıktım yapabildim... ağzında bandımla. Evde egzersizlerimi yapıyorum. Bir yandan da dediğim gibi... Hani Tamamen bize verilmiş bir zaman, verilmiş değil de hani hapsedilmiş, hapsedildiğimiz bir zaman öyle diyeyim. Ben daha çok hapsedilmiş hissediyorum kendimi bu zamanda. Çok yani şanslı hissediyorum kendimi bir akademisyen olarak. Türkiye'nin en hani seçkin kurumlarında, İstanbul Üniversitesi'nde ve Boğaziçi'nde hani ders veren bir insan olarak hani çok privileged, ne dedim ayrıcalıklı. Ayrıcalıklarımızın farkında olun. İmtiyazlı tabii. Çok imtiyazlı teşekkür ederim. Ee, şey, şey, bayan çevirmen. Şey. <gülüyor> i̇mtiyazlı yani çok ayıp edeceğim. İmtiyazlı bir hocayım. O yüzden hani nankörlük şey anlamda söylemiyorum. Hani öğrenciler için hani öğrencilerim çok onlar için enerji verdiğini söylüyorlar. Hocam sizinle ders yapmak hani haftada belli bir saat buluşmak Konuşmak bizi yani motive ediyor, oryante ediyor falan diye o anlamda güzel, onu da seviyorum. İmkanlarımız e, her türlü çok rahat, hani internetin var, şeyim var. Ama tabii bunun bir tarafı da var. E, hani bir, e, yani buna sahip olmayan pek çok öğrenci var. Bu sahip olmayan. E, ve varmışız, varlarmış gibi davranıyoruz. İkincisi pedagojik olarak çok sıkıntılı. Ee, hani zaten konuşmamızın ilk başlarında biraz şey yapmıştık. Hani pedagojik olarak çok sorunlu e, bence hani akademide burada e, sürekli dinlemeye alış, dinle dinlemeyi dinlemesi öğretilmiş öğrencilerle karşı karşıyayız. Benim en sıkıntı çektiğim şey oydu Amerika'dan sonra ee, bir türlü şey ve bu online durumda o daha pasifize ediyor gibi geliyor. ...vesaire vesaire... ...artı tabi şey... ...sosyolojik sınıfsal boyutuna hiç girmiyorum... ...Amerika'da işten çıkarmalar... E, e, ...üniversite düzeyinde... ...akademide... kızlar hani arttı... ...ve pek çok insan hani... O, ...bu online defakto olan bir şey... ...dejür bir hale gelecek... ...yani bundan sonra böyle olacak gibi bir şey var... ...ki bu da çok sıkıntılı olur... ...hani e, bunun dediğim gibi pedagojik boyutu var, eee sosyoekonomik boyutu var vesaire vesaire vesaire. Ama daha çok uzatmayacağım çünkü zaten fazlasıyla konuştum. Çok De... güzel bir optik harita sundunuz hocam bizlere. Zihinsel olarak çok teşekkür ederim. Estağfurullah çok teşekkür ben çok ederiz. teşekkür ederim. Karantina belleğinin bir sonraki yayınında tekrar görüşmek üzere.